Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Afdalussalati ve teslim. ala aşrafil murselin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Arkadaşlar bugün cuma. Bugün akşamın dersini yapacağız inşallah. Gün gün yapmaya çalışıyorum. Aslında bu çok riskli. Biraz önden gitsem olur. Yani mesela biraz sonra cumaya gideceğiz. Cumadan sonra çıkıp bu dersi yapsam yetişmez. Ee, böyle milim milim gidiyoruz. Belki bir imkan olur da birkaç ders öne geçer, geçebilirsem sizden çok iyi olur. Çünkü bu çok riskli yani. Şimdi bu dersi yapamazsam ya da bir kayıt problemi olsa gitti. Böyle bir durum. Ama ben özellikle bunu istiyorum. Çünkü takip ediyorum. Yani bütün yorumlarınızı dikkat ederseniz okuyorum. Arkadaşlar mükemmel bir şey. Bakın bizim kanalımız şifreli bir kanal. Kapalı bir kanal birinci ders 5000'in üzerinde görüntüleme almış. Bu ne demek biliyor musunuz? Biz bu dersi YouTube'a atsaydık 50.000 olacakmış. Biz bu dersi YouTube'a atsaydık 50.000 olacakmış. Yani YouTube açık bir kanal. Milyonlarca insanın girdiği çıktı. Sağ tarafta ders duruyor. İsmini, resmini, dikkatini çeken gidip ona tıklıyor. Ona tıklıyor yani. Ama... Ee, bizim kapalı kanal, şifreli kanal birçok kimse kayıt olamıyor dersi görebileceğim bir yer yok buna rağmen 5000'in üzerine tıklama var bu çok yüksek bir rakam yani ee, tabi bu da ne yapıyor? bizi heyecana getiriyor, bizi daha çok gayrete getiriyor, en azından daha güzel bir şey yapayım, daha iyi bir şey yapayım sizin yorumlarınız mesela yorumları alıyorum ben ee, gelen yorumların neticinde daha iyi bir şey yapmalıyım yani böyle bir beklentiye karşılık Böyle alelade bir ders olmaz diye. O yüzden böyle Ramazan'a bıraktım ben. Elhamdülillah da iyi ki de bırakmışım. Evet arkadaşlar. Bizim diğer ekranımızı bir açalım bakalım. Bizim arkadaşlar hazırlamışlar. Evet diğer ekranı da hazırlamışlar. Evet. Şu şekilde. Şuna tıkladığımız zaman. Şimdi arkadaşlar. <gülüyor> kitaba başladık biz. Yazıyor mu kalemimiz? Yazmıyor. Bir. Bir soruyla karşılaştık, bir soruyla karşılaştık, kitaba başladık bir soruyla. Soru, sıkıntılarım, dertlerim, musibetler, bana musibetler isabet etti, ben ne yapabilirim? Musibetler karşısında veya günahlar karşısında ne yapabilirim? Soru buydu. Şimdi bunun için yazıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Kitap okurken kitabın başıyla sonu arasında sonuna kadar bütün bölümler arasında zihninizde bir kurgu oturması gerekiyor. Yani kitabın başında nereden başladı konu nereden devam etti. Yani mesela kitap okumayı şuna benzetin bir yerden bir yere yolculuk. Konya'da işte e, Sille mahallesinden çıktınız e, çarşıya ineceksiniz. Çarşıya ineceksiniz. Önce şuraya gideceğim. Buradan buraya gideceksin. Oradan şuraya gideceksin. Oradan buraya gideceksin. Oradan buraya gideceksin. Geldiğin noktadan geriye baktığın zaman oralara nereden geldiğin belli. Bundan dolayı bakın bu derste bunu özellikle yapıyorum. Kitap okurken devamlı bir önceki bölüm. Ondan önceki bölüm. Ondan önceki bölüm. Devamlı irtibat halinde olacak. iletişim halinde olacak. İletişimi kopardığınız zaman kitaptan fayda hasıl olmaz. İletişimi koparmayacaksınız. Dikkat edin. Dersin sonuna kadar yani bu derslerin Ramazan'ın sonuna kadar hatta ben Ramazan'ın sonuna da bu kitap bitene kadar devam edeceğim. Devam edeceğim. Dersin sonuna kadar yani kitabın sonuna kadar bu ilişkiyi kurmaya çalışacaksınız. Ondan dolayı bak bugün nereye geldik? Birisi soru sordu. Ben musibetlere ey imam ben musibetlere uğruyorum. Musibet ile kastedilen de şey zannetmeyin işte depremler, seldir, felakettir değil. Tamam mı? Yani bedeni musibetlerde ikiye ayıralım. Bedeni hastalıklar, Bir de kalbi hastalıklar, günahlar yani. Bizim kitabımızın yazılmasının asıl sebebi bu. Ama burada olabilir. Ha bir soru geldi, Soru neydi? Bedeni hastalıklar veya kalbi hastalıklar. İkisine birden musibettendi. Bunlar bana isabet etti. Ben bunu kaldırmak için ne kadar çalışsam bir türlü olmuyor. Bana bunun yolunu göster dedi. İbni Kayın başladı. ikinci adım bakın şöyle diyelim. İkinci adım. Önce ey e, soruyu soran kişi dert etme. Her derdin bir devası var dedi. Her derdin bir devası var. İlacı var yani. Önce bunu söyledi. Bunu söylerken ne yaptı? Üç tane hadis getirdi değil mi? Arka arkaya bir Buhari hadisi getirdi. Bir Müslim hadisi getirdi. Bir Ahmet bin Hanbel'in Müsned'in geçen bir hadis getirdi. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'in geçen hadisi Tirmizi hadisi de farklı bir lafızda şöyle dedi. Hatırlıyor musunuz? O farklı lafızda ne diyordu? Ancak yaşlılık, ihtiyarlık. Buna çözüm yok. Bu hastalara çözüm yok. Her derdin bir devası var dedi. Bunu getirdi. Yani muhatabına dedi ki dert etme. Önce her derdin bir devası var. 3. adımda 3. adımda ise e, Kur'an'ın bütün şifası olduğunu söyledi. Evet. Üçüncü adımda da bunu yaptı. Kur'an bütün hastalıkların şifasıdır dedi. Oldu değil mi? Kur'an bütün hastalıkların şifasıdır dedi. Ve arkasından Fatiha suresinin öneminden bahsetti. Şimdi oldukça önemli bir konuya geliyoruz. Oldukça önemli bir noktaya geliyoruz. Bir de şöyle söyleyelim. İbni Kayyım şöyle yaptı önce. Siz oturuyorsunuz. Sofrayı serdi. Siniği koydu. Yavaş yavaş şeyleri getirmeye başladı. Yiyecekleri getirmeye başladı. Şimdi buyurun dedi. Yani konuya şimdi giriyor. Daha konuya girmedi. Konuya girmek için bir antrenman yaptı. Biraz bazı şeyler ortaya koydu. Velakin hâhûnâ. Şurası işte burada başlıyor arkadaşlar. Çok önemli burası. Bugün rengimiz ne olsun? Buradaki renkler de öyle bir cırtlak ki arkadaşlar anlatamam mavi olsun. Evet. Şurası oldukça önemli. Velakin hahuna emrun yenbagı ettafaddun lehü. Burada idrak edilmesi tefaddun idrak etmek demek, anlamak demek. Evet. Yenbagı gerekir. Evet. Hahuna burada. Lakin, lakin işte. Tamam. Burada çok önemli idrak edilmesi gereken bir mesele var. Yani ben sana dedim ki Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim şifadır dedim. Kur'an-ı Kerim bütün dertlerin şifasıdır dedim. Hatta dedim ki Fatiha suresi çok büyük şifadır dedim. Ama burada oldukça önemli bir mesele var. Ha, demek ki Kur'an-ı Kerim sadece şifa olduğunu bilmek, Ayetlerin ve hadislerin yani ayetlerin sadece şifa olduğunu bilmek yetmiyor. Önemli bir mesele var. Nedir o mesele? O mesele dursun arkadaşlar. Ben size bana çok soru gelmiş hocam. Fatihadan nasıl faydalanacağız diye ben size iki tane yol söyleyeceğim. Bu iki yolu yaparsanız hayatınız değişecek. Bakın. Bakın bunu yaparsanız hayatınız değişecek. Bir. Size hani Derya açıklıyor. Murat Gezenler açıklıyor. Bütün hayatınızı Olumlu manada değiştirecek e, sırrı açıklıyor. Tamam mı? Evet açıklıyorum arkadaşlar. Bunu ben kendim hep açıkladım ama kendim yapmayı unutmuşum. Subhanallah böyle bir şey olabilir mi? Bu problemle karşılaşan herkese bunu söyledim ben. Ama ben unutmuşum. Ben de başladım inşallah yapmaya. Bir, arkadaşlar Bakara suresi. Ne yapacağız Bakara suresini? Çok okuyacağız. Ama asıl açıklayacağım bu değil. Asıl önemli olan nokta şöyle yapalım. Evet, arkadaşlar, evde uyuyorsunuz, gece geldiniz uyuyorsunuz. Odanızın biri boş değil mi? Oda da Bakara suresi okuyan bir kari Bakara suresini okusun devamlı. Odaya açın gidin. Odaya açın gidin. Dükkanınızdan çıktınız, dükkanı kilitleyeceksiniz. İçeriye bilgisayarınız varsa, mp3 player varsa, herhangi bir şey varsa Bakara suresini açın gidin. Evdesiniz, evden çıkacaksınız. Evde kimse olmayacak. Bakara suresi devamlı çalsın. Ablalar mesela evde yemek yapıyorsunuz. Sabah kalktınız işte bu vakitler. Yemek yapıyorsunuz. Yemek yapıyorsunuz. Odanın biri boş. Orada Bakara suresi devamlı okuyan bir kari olsun. Devamlı Bakara suresi okunsun bulunduğunuz ortamlarda devamlı Okuz. arkadaşlar bu o kadar etkili bir ilaç ki subhanallah yani bu o kadar etkili bir ilaç ki bu ilacın çözemeyeceği hiçbir hastalık yok buna inanın. Bu ilacın çözemeyeceği hiçbir hastalık yok. Emin olun buna yani. Ben bunu kendi nefsimden de biliyorum. Kendi nefsimden de biliyorum ki ben unutmuşum bunu. Uzun zamandır yapmadığım bir uygulamaydı. Tavsiye ettiğim kardeşlerden de biliyorum. Evlilik problemi mi var? En önemli ilaç. Çocuk problemi mi var? En önemli ilaç. Maddi problemi var. En önemli, önemli ilaç. Üç harflerimiz sardı etrafınız. Hocam Rukiyeci'ye gidelim. Gitmeyin. Rukiyeci'ye, Rukiyeci'ye gitmeyin. Bakın hiç kimseye gitmenize gerek yok. Bakın bu en önemli ilaçtır arkadaşlar. Okumak evet önemli. Ama bu kadar okuyamayabilirsiniz. Yani hayatınızı geçirdiğiniz kapalı alanların tamamında Bakara suresi ne kadar çok okunursa o kadar çok problemler gider. Hayatınızı geçirdiğiniz alan. Evimde geçiriyorum, odamda geçiriyorum, dükkanımda geçiriyorum. İşte e, başka kapalı alan neyse evimiz, hayatımız nerede? Burada geceye gündüz Bakara suresi çalsın. Bakara suresi okuyan bir kari okusun. Bilgisayarda MP3 player'da, telefonda Allah'ın izniyle hiçbir problem kalmaz. Hiçbir problem kalmaz. Vallahi ben buna o kadar çok inanıyorum ki. Yani eee Başka bir şey söylemeyeyim. Size bu birincisi, ikincisi Fatiha Suresi'ni sordunuz arkadaşlar. Fatiha Suresi'ni çok okuyun. Çok okuyun. Avucunuza okuyun, yüzünüze sürün. Avucunuza okuyun, Bedeninize sürün veya suya okuyup içebilirsiniz. Bunların hepsinin delilleri vardır. Bunu çok yapın. Mesela benim orada bir tane damacana var. Aslında kameradan çıkmayacak olsam gösterirdim size böyle bir damacana var benim. Tamam mı? Ona devamlı okursunuz. Ağzını kapatırsınız. devamlı ondan içersiniz. Yani devamlı Bakara suresi, devamlı Bakara suresi. Mesela boğulurken hemen okuyun. Üf, elinize şey Bakara diyorum Fatiha suresi. Elinize üfleyin, başınız mı ağrıyor? Başınıza sürün. Kollarınıza sürün. Devamlı böyle şey yapın. Fatiha suresi çok etkili olacaktır. Evet arkadaşlar şimdi geldik mevzuya velakin hahuna emrun lahu burada üzerinde idrak edilmesi gereken idrak edilmesi gereken bir iş vardır o da nedir iyi dikkat ve hu enel eskara vel ayati biha ve yurqa biha fi yani diyor ki biz Rukiye yapacağımız, kendimize rukiye yapacağımız veya bir Müslümana rukiye yapacağımız veya kendisinden şefaat, şefaat demeyelim de şifa umduğumuz ayetler, zikirler, dualar, bakın zikirler, dualar, ayetler. Demek ki şifa için bir zikirler Zikirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen zikirler var ya. iki ayetler yani Kur'an ayetleri. Üç dualar. Demek ki bundan üçüyle de ne yapılabilirmiş arkadaşlar? Ee, rukiye yapılabilirmiş veya bu üçüyle de hastalıkların tedavisi. Hastalıkların tedavisi. Oldu mu? Bu üçüyle de olabilirmiş. Bakın biz nereden çıkardık bunu? esker dedi. Gördünüz mü? ayet dedi ve ed'iye dedi. Evet, üçü de oluyor. Şimdi bunlar fi nefsiha nafi'atun şafiatun. Bunlar kendileri kendileri iyi dikkat edin faydalı ve şafidir. Yani şifa vericidir. Bunlarda şifa vardır. Bunlar zatları itibariyle ayet zatı itibariyle şifalıdır. zikir zatı itibariyle şifalıdır. Dua zatı itibariyle şifalıdır ve lakin testeddi kabul el onu kabul edecek mahal önemlidir. Evet, işte burası önemli. Bir devam edelim, Şöyle yeni bir sayfa açalım. Bir ne gerekiyor arkadaşlar? Ee, konum. Bir konum önemli. Kabul edecek konum. Yani ben hastayım. Ayet kendi zatında tesirli. Ayet kendi zatında tesirli. Hadis şey, zikirler kendi zatında şifa verici. Dualar kendi zatında şifa verici. Bu dua bana isabet edecek. Peki ben bunu kabul edecek miyim? Yani benim bünyem bunu kabul edecek mi? Bu bir. Bünye kabul etmediği sürece problem var demektir. İki, ve kuvveti hemmetil faili. Bunu yapanın, ne diye tercüme etmiş? Ve kuvveti yapan kimsenin eee Kabul edilmişlerinin bulunması. Evet. Ha, uygulayanın büyük azim göstermesi. Evet. Yapan kişinin yani uygulayacının uygulayıcının hem heme gayret. Uygulayacının gayreti. Evet. Yani ben hastayım. Kendimi okuyacağım. Benim gayretim önemli. Veya beni bir kardeş okuyacak onun gayreti. Ee, tam ifadeye tekrar bir bakayım da. وَقُوَّةَ هَمَّةِ الْفَائِلِ failin yani e, failin şeyi yani mesela siz geliyorsunuz bana tam anlatamıyorum ibareler anlıyorum da ortaya koyamıyorum iyi anlaşırsın diye siz geliyorsunuz bana diyorsun ki hocam başım çok ağrıyor tamam kardeşim otur diyorum bütün dikkatimi size vererek hem buna denir yani gayret bütün gayretimi size veriyorum bütün yönelişimi size veriyorum başlıyorum Fatiha sonrası size okumaya ya da kendim illa bir başkası diye değil yani burada fail hani şurada diyor ya bakın şurada ne diyor ve kuvveti himmetil faili fail illa başkası olmak zorunda değil kendiniz olabilirsiniz yani tedavi yapacak kimsenin gayreti ha oldu bak uygulayıcının tedavi yapacak kimsenin tedavi yapacak kimse diyelim buraya Gayreti, gayret derken de özen, özen, özenmesi, titizliği diyelim bak heh. bu da olur titizliği. Bu kelime de olur başka hem kelimesinin yerine ne koyabiliriz? Gayret, titizlik, önemsemesi, meseleyi önemsemesi gibi yani burada bundan bahsediyor. Yani siz benim önüme geldiniz hocam çok hastayım, başım çok ağrıyor dediniz. Kardeş otur dedim ben. Bütün kalbimi, bütün benliğimi, bütün dikkatimi sana yöneldim. Başladım Fatiha Suresi'ni okumaya. Bir bu var bir de şu var. Tam kardeş çok önemli. Yani hiç kafada binlerce zihinde binlerce fikir, zihinde binlerce düşünce böyle yani karşıdaki gelmiş de okuyum oku demiş ben de onu okuyorum. Ya da işte ders de öğrendik hoca dedi ki Fatiha Suresi tesir başım ağrıyor ya da kalbimde bir günahım var. Tamam ya hadi okuyun böyle. Hiçbir gayret etmeksizin hiç önemsemeksizin yapılan İş olmaz. Önemsizemeksin, yapılan iş olmaz. Evet. Bu iki. 3 Bakın arkadaşlar. Ukum ve kuvvet hemmet-i faile ve evet. Evet. Uygulayıcının tesiri. Yani uygulayan kimse de günahkar olur. Ne bileyim yani eee Neyse bir şey söylemeyeceğim. Şimdi insanların ağrına gidecek. Ben bir şey söylersem uygun olmayacak. yani şimdi zamanımızdaki ruh hakkında konuşacağım da yani adam neyse kim olduğu anlaşılacak. Ben bir şey söylemeyim. uygulayıcının tesiri. Yani bir uygulayıcının gayreti bu başka. Gayretli olacak. Bir de tesiri olacak. Yani takva sahibi olacak arkadaşlar. Takva sahibi olacak. ...vera sahibi olacak. İhlas sahibi olacak. Tevhid ehli olacak. Sünnet ehli olacak. Tamam, daha neler neler yani. Ee, bunlar olacak yani bunlar olmazsa olmaz ki. Yani günah işlemeyecek demiyorum. Elbette günahlarımız vardır. Tamam mı? Tevbekar olacak mesela. Uygulacı bunlar olacak yani. Böyle birisi olacak. Böyle birisi uygularsa bu iş olur. Evet. Devam ediyoruz. Başka ne İbn-i Ne dedik? Bir. Velakin la velakin testa'deği kabul bir mahal. Yani e, uyguladığımız alan iyi olacak. Fail uygulayan kimse gayretli olacak. Uygulayan kimse tesirli olacak. Evet. Uygulayan kimse tesir eden bir kimse olacak. Bakalım buraya. Femate ta takhallufu shifaa fihi an fi fi fi tek tek duracağız arkadaşlar burası çok önemli yani kusura bakmayın yavaş yavaş gidiyoruz ama önemli yani bunlar Önemli. Ne zaman şifa vermedi? Oturdun, Fatih'e okudun, şifa bulamadın. Günahlarına da şifa olmadı. Hani iki türlü şeyimiz vardı ya. İki türlü e, soru. Iki, iki türden bahsediyordu. Neydi soru? Evet. Bedeni hastalıklarımızla da şifa bulamadık. Kalbi hastalıklarımızla da şifa bulamadık. Oku, okuyoruz, okuyoruz, olmuyor. Günahlarım var, okuyorum, okuyorum, Olmuyor. Günahlardan kurtulamıyorum. Bedeni hastalıklarım var. Okuyorum, okuyorum. Olmuyor. O halde. Femete tehallifu şifa. Ne zamanki şifa şey yapmadı. Bir. Kane li da'fi tesiril faili. Uygulayan. Evet. Eğer. E, tedavi diyelim. Tedavi. Başarılı Değilse Bir Uygulayıcı Bakalım ne demiş Metne tam okuyalım da ee, Failin Şöyleyeyim Uygulayıcı gayret göstermemiştir Ya böyledir arkadaşlar. Yani kendiniz bu dersi dinlediniz. Ha ya böyleymiş dediniz. İnanmadınız. İçinizden inanmadınız. Yani böyle çok yakini bir şekilde inanmadınız. Ee, başım arıyor. Biraz okuyayım dediniz. Yani e, baştan savdınız. Ha, uygulayıcı baştan savdı. Gayret göstermedi. E, hem sahibi değil yani. Gayret, ki, gayret ya böyledir. Ya da uygulayıcının Tesiri yoktur. Yani günahkardır. Yani günahkardır. E hocam günah işlemeyecek miyiz? Yani hiç işlemez mi? Yani hiç günah işlemeyen birini mi bulacağız? Hayır. Günahkar demek, günahkar demek ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Tevbe etmeyen demektir. Unutmayın bunu. İslam nazarında günahkar tevbe etmeyen demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki e, kutsi hadiste Allah subhanehu ve teala eğer kussi hadis olması lazım. E, günah işlemeyen e, eğer bizleri günah işlemeseydik bizleri yok eder, günah işleyen bir topluluk getirirdi. Herkes günah işliyor. Hepimiz günahkarız. Bunda problem yok. Hepimiz günahkarız. Rabbimizin affına, mağfiretine ihtiyacımız var. Günahkar demek İslam nazarına günahkar demek tövbe etmeyen iki ısrar eden üç pişmanlık duymayan evet bu üçü varsa kişi günahkardır tövbe etmiyor ısrar ediyor ve hiç pişmanlık duymuyor bu üçü varsa kişi günahkardır ama kişi günah işliyor hemen tövbe ediyor Ondan yüz çevirmeye çalışıyor. Pişmanlık duyuyor. Ha bu kimse tövbe ettiği zaman Allah subhanahu wa da umarız ki tövbesi kabul edilir. Evet konumuza dönelim. Bu kısım şeydi arkadaşlar. Bakın buna ne denir biliyor musun? İstidrat denir. İstidrat ne demek? İstidrat. İstidrat şu demek. Ben size bir konu anlatıyorum. Konumuz neydi? Bakın dikkat edin. Konumuz günahkarın tarifi değildi. Böyle bir konu yok bizim kitabımızda. Biz tedavi başarı vermezse sebebi nedir? Uygulayıcı gayretli değildir. İki, uygulayıcının tesiri yoktur dedik. Burada yeri gelmişken günah meselesine değindik. Günahkarın tarifi yaptık. Yeri gelmişken. İstidrat işte budur. Bir konuyu anlatırken yeri gelmişken konuyla ilgisi olmayan başka bir konuyu arada anlatmaya yani arada anlatmaya istidrat denir. Bunu şey yapın. İstidrat anlatıyorum falan diye hocalardan duyarsanız. Bak böyle teknik meseleler de öğretiyorum ben size. Hocalardan duyarsanız ee, öğrenmiş olursunuz. Tamam mı? Yani bizim konumuz günahkar kime denir? Günahkarın tarifi nedir? Bizim konumuz bu değildi. Bizim konumuz tedavinin başarılı değilse bizim konumuz buydu değil mi arkadaşlar? Evet. Konu bu olduğu için arada günahkar kavramı geçince konuyla ilişkisi yok. Yani konu o değil. Ama yeri geldi ben onu da anlattım. Yani size istidrat yaptık. Günahkarı tarif ettik. Eğer biz Kur'an'la şifa bulmaya çalışıyoruz, zikirlerle şifa bulmaya çalışıyoruz ama bir türlü olmuyorsa Bakara suresi kesin olur. Tamam mı arkadaşlar? Onun, onun özelliği başka bir şey. Bakara suresi olur ama etkisi güçlü olmaz veya az olur. Onu bilemiyoruz. Evet. Ya uygulayıcı gereken gayreti göstermemiştir. Ya da uygulayıcının tesiri yoktur. Uygulayıcının nesi yoktur? Bir tesiri yoktur. Bunun sebebi de günahlardır. Başka ne diyor İbn-i Evli mani'in kaviyyin fihi. <gülüyor> Çok güçlü bir mani var. Evet 3, 1. Şöyle yapalım tekrar. Birincisi neydi arkadaşlar? Uygulayıcının gayretsizliği. İki. uygurla tesirsizliği böyle diyelim bak güzel cümleler kurmaya başladık 3 Üç. Üç. Ee, Üç. evli a mi kabulün ha evli adem mi kabul musa uygulananın uygulananın uygulanan kimsenin yani evli ademi e, tedavi, tedaviye cevap vermemesi. Tedaviye Şimdi ben o bir arkadaşımız var başa ağrıyor veya bir arkadaşımız e, kalbi hastalıkları var. Ben ona rukiye tedavisinde bulunacağım. Ya da ben ona rukiye tedavisinde bulayacağım. Bu daha iyi örnek olur. Ben çok gayretliyim. Buna çok inanıyorum. Yani Fatiha'yı okursam, Ayet-el okursam, Felaknas okursam, Kul Hüvallahu Ahad okursam çok etkili olacak. Ben buna çok inanıyorum. Ben buna çok inanıyorum. Tamam mı? Ee, gayretim var. Birinci şartı yerine getirdik. Artı günahkar da değilim, devamlı tövbe ediyorum, devamlı Rabbime ibadet ediyorum, devamlı Rabbimden maaf ve maafret diliyorum. Tamam iki şart yerine geldi ama uyguladığım kimse bu tedaviye cevap verecek mi? Uyguladığım kimse bu tedaviye cevap verecek mi? Ee, hani bir hocamız diyordu ya gözün haramda, kulağın haramda, dilin haramda sabaha kadar. İnternette geziyorsun film seyrediyorsun cin sana mı bana mı girecek sana mı girecek tabii ki sana girecek diyordu bir hoca arkadaşımız aynı onun gibi yani e şimdi sen haramlarla uğraşıyorsun kardeşim. Haramlarla uğraşıyorsun. Sağın haram, solun haram, önün haram, arkan haram. Sabaha kadar internette boş boş işlerle geziniyorsun. Sabaha kadar gözün televizyonda, internette veya filmle, şunla bununla meşgul oluyor. Kulağına haram isabet ediyor. Diline haram isabet ediyor. E, tüm bunlar oluyorsa benim uyguladığım tedavinin sana cevap vermesi mümkün mü? Mümkün değil. Şimdi arkadaşlar günümüzdeki rukye ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Günümüz rukyecilerin şu üçüncü şarta hiç... Önem verdiğini gördünüz mü? Yani şu üçüncü şartta hiç önem verdiğini gördünüz mü? Göremezsiniz. Neyse. Nur durup dururken çatmayalım şimdi. Bir de herkesin şu günler herkes böyle. Yani ne oldu bilmiyorum. Ramazan günü normalde şeytanlar bağlanır ya. Yani insi şeytanlar çözülmüş. Herkesin gözü üzerimde herkes bir taraftan saldırıyor. Müslümanı da müşriği de münafığı da tamam mı? Herkes yani sabah uyanıyorum bir bakıyorum oradan bir saldırı gelmiş. Mescide gidiyorum bir bakıyorum öbür taraftan bir saldırı gelmiş. İşte arkadaşlarla oturuyoruz bir bakıyorum kendi yanımızdaki adamdan saldırı gelmiş. Bu da Ramazan boyunca benim imtihanım olacak ama her yerden saldırı altındayız. Saldırı altındayız. E, Ruh eksik kalsın bir de onlar saldırmasınlar. Neyse. Evet, uygulayanın tedavi vermemesi dedik. Bak burada Türkçesini anlatıyor. Şifa elde edilmezse onun için sayfada Uygulananın tesirinin zayıflığı. Uygulanan kimsenin durumunun bunu kabul uygun olmaması ve ilacının onda etki göstermesine mani olan kuvvetli bir engelin oluşu. Evet. Bir de bu da dördüncü şart arkadaşlar. Tesirin engellerinin bulunmasın. Evet. Bu tesirin engellerinin bulunması. Bu da nedir? Evli ee, mani'in kaviyyin fihi yemna'u en yenca'a fihi deva. Bu da önemli şeydir. Bu, da, bu da, Burası da şu arkadaşlar. Dördüncü şart da şu. Evli mani'in. Evet şurası. Gördünüz mü? Arkadaşlar bakın Türkçesinde de böyle işaretleyin siz. Mesela alın Türkçesini. Şifa edilmesi uygulayan tesir zayıflığı Bir. Uygulayan kimsenin durumunu buna kabule uygun olmaması. 2 Ben dörde çıkardım bunu. İlacın onda etki göstermesine mani olan kuvvetli bir engelin bulunması. Üç. Bakın böyle. Ben ne yaptım? Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Göremeyebilirsiniz. Ee, kitap böyle okunur. Tesirin. Bunun yanında da şöyle çizilir. Tamam mı arkadaşlar? Burası çizilir böyle. Dün bir arkadaş mesaj atmış. Kitabı haşat ettim hocam. <gülüyor> Tesirin. Önündeki engeller. Vay i̇nan böyle hoca bulamazsınız size. Kitap nasıl okunur onu bile öğretiyor size. Böyle tahtada anlatıyor. Kitap. Oo. Benim böyle hocalarım olsaydı ben nasıl olurdu? Seni de gördük hocam. Bakın böyle şöyle göstereyim ama görünüyor mu görünmüyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Ben göremiyorum ekranda. Ekranı büyüğe alayım bakalım. Büyük ekranda görünüyor mu? Evet. Bakalım şöyle. Işık parlıyor değil mi? Neyse tamam gördünüz. Kenarına böyle yazacaksınız arkadaşlar. Kenarına böyle yazacaksınız. Tesirin önündeki engeller. 3 engel var. 1, 2, 3 diye. Oldu mu? Evet. Bu şekilde oldu. Biz yine kendi ekranımıza dönelim. Evet. Devam ediyoruz. Ha, şimdi imla i Kayyum diyor ki, buranın Arapçasını okumaya gerek yok. Bu durum maddi ilaçlar içinde geçerlidir. Yani bir doktora gittiniz başınız ağrıyor, kulağınız ağrıyor, gözünüz ağrıyor. Bu ilaçların tesir etmemesi bazen bedenin bu ilacı kabul etmemesinden kaynaklanır. Yani ilaç mesela benim bir ağrı kesicim var uzun süredir ben çok kronik başarım vardır benim. Devamlı ağrı kesici kullanıyorum. Benden başka kimse etki etmiyor. Tamam mı? Yani sadece bir bana etki ediyor. Kimsenin başını geçirmiyor. Hatta mesela başkalarına etki eden ağrı kesicilerin apranakmış, mazeşikmiş bu yüksek dozdaki ağrı kesicilerin hiçbir bana etki etmez. Bir tane ağrı kesicim var. Vücut ona bağışıklık kazığına kadar ona devam edeceğiz zannedersem. Bir tane ağrı kesicim var benim. O bana etki ediyor. Başkalarına etki etmiyor. Başkalarına işte nuvalginmiş, parolmuş bunlar filan zaten leplebi benim yanımda tamam mı? Bundan hiçbir etkisi olmaz bana. Ha Demek ki vücudun kabul etmesi, hissi ilaçları da böyledir. Bazen ilacın etki göstermesine mani kuvvetli bir engel olur. Yani ilaç, ilaç bende tesir edecek ama vücudumda bir engel var. Tesir etmesine engel var. Beden ilacı tam olarak kabul ederse... Bu kabul nispetinde ilaçtan fayda görür. Bu cümle önemli arkadaşlar. Bu cümleyi okuyalım. Bu cümle önemli. Bakalım ben bunun bir Arapçasını buluyorum. Evet. Ve iza ahaset-i devâ'u bi kabulin tâmin kâne intifâ'ul beden bihi bihasebi zâlikel kabul. Şu cümle arkadaşlar. Bu cümle önemli. Çünkü bunun önünde duracağız. Evet. Şurası. Ve iza ahaset-i devâ'u bir kabul ilaç tam bir kabulle fayda vermeye başladı kan intifaul bedeni bihi bi hasbi zalika kabul evet ne demişti şuradan evet ve iza akhazat adawa bi kabul ve iza akhazat adawa bi kabul tamin kan intifau bir yerde bi hata var ama ben şey yapamadım Evet. Tamam. Doğru. Doğru. ve inne tabiate. ha Şu başı görmemişim. Cümle eksik geliyor arkadaşlar. Cümle eksik geliyor. İyi rabi yanlış geliyoruz dilime. Evet. Şimdi oldu. ve inne tabiate. Şey. Beden. Yani beden. Ne diye tercüme etmiş? Beden. Evet. Fe izâ deva eddevâe. kabul etti. Bi kabulin tamin. Tam bir şekilde ilacı kabul etti. كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول kabul miktarınca beden ne yapar fayda görür vücut yani ne diye tercüme etmiş beden diye öyle değil yani kişinin beden kişinin bünyesi ha oldu şimdi kişinin bünyesi ilacı tam olarak kabul ederse kabul ed ederse tam demeyelim vücut bünye Ilacı kabul ederse kabul ettiği oranda fayda verir. Bu önemli işte. Şurada bir hesap kabul diyor ya. Burası önemli arkadaşlar. Ne açıdan önemli burası? Bakın, bir uygulayıcının gayreti, uygulayıcının gayreti şifayı artıracaktır. Uygulayıcının tesirli olması şifayı artıracaktır. Uygulananın tedaviye cevap vermemesi, bünyenin kabul etmemesi. Tamam mı? E, Uygulananın tedaviye cevap vermemesi. E, tedaviye cevap verdiği oranda şifa artacaktır. Tesir engelleri ne kadar azalırsa şifa o kadar artacaktır. Yani, yani siz ne kadar gayret gösterirseniz, günahlardan ne kadar uzak durursanız, e, kendinizi tedavi etmek için ne kadar gayretli bir şekilde Kur'an'ı okursanız, ee, bu oran yani bu gayret miktarınca artacak. Yani mesela İbnü Kayim diyor ki ben ayağımda bir hastalık vardı Fatih ile tedavi oldum diyor. Hemen tedavi oldu belki. Sen de İbnü Kayim gibi olursan sen de aynısı olur. Ama sen İbnü Kayim gibi olmaz da günahlarla e, haşır neşir olursan ibadetlerini yüz çevirsen elbette aynısı olmayacaktır. Bugün saate takılmıyorum arkadaşlar. Hocam zamanı çok takılıyorsunuz takılmayın. Biz sizi dinleriz dediniz başladık gidiyoruz bakalım. Bu arada saatimiz kaç ki bizim? Evet bu arada cuma namazı yaklaşıyor. <gülüyor> 20 dakika kalmış biraz daha devam edelim. Öyle bitirelim inşallah. Anlaşıl değil mi arkadaşlar? Burada neyi okuduk? 13 sayfanın ikinci para okuduk. Bazen de ilacı neti gösterimizde mani böyledir. Kalp de aynen böyledir. Rukiye ve sığınmayı tam olarak kabul ederse, rukiye yapan kimsenin de güçlü bir nefesi ve etkin bir gayret olursa bunlar hastalığı gidermede etkin olur diyor. Bunlar hastalığı gidermede etkin olur. Bu nerede? Allah Allah. Evet. Ben atlamış mıyım? Bir yanlışlık var diyorum ama. Bir yanlışlık var Evet kalp de böyledir. Ve izekler. Ha, şimdi bulduk. Tamam. Şurası. Fe keza likal Kalp de aynen böyledir. İza akzer rukah ve taaviz bi kalpte rukye yapıldığı zaman, Allah'a sığınıldığı zaman ve bunu tam olarak kabul ederse ve kan ve şuradan bakayım ben. Ve kan nefsun ve ve hem bütün ve etki etti evet. Bunun altını ben çizeyim arkadaşlar bu çok önemli bir cümle. Kalpte böyledir diyor İbn Kayyim aynı şekilde kalpte günahlardan kalpte böyle deyince günahlardan arınmayı kastediyoruz, değil mi? Yoksa kalp krizini falan kastetmiyoruz. Günahlardan arınmayı kastediyoruz. Kalpte böyledir diyor İbn-i 13. sayfasının ortasında burada da kalalım inşallah. Kalpte aynen böyledir. Ve kezelike'l kalbu ize ehezer ruka ve teavize bi kabulün tahmin Yani rukkeyi kabul etti. Siz kalbinizi haset var kalbinizde. Kalbinizde Allah'tan gayrısından korku var. Kalbinizde gıybet var. Kalbinizde dedikodu var. Kalbinizde... <gülüyor> Başka başka kalp hastalık, hastalıkları var. Ucub var, kibir var mesela. Siz tedavi etmeye başladınız. Siz tedavi etmeye başladınız. Başlayacaksınız ne yapacaksınız? Ee, kalbinizi tedavi edeceksiniz. Fe kezel kalbu kalp böyledir. <gülüyor> İza akazer rukâ ve Rukiye yani Kur'an okuyorsunuz. Zikirler okuyorsunuz. Ee, Taaviz dedi sığınma ayetlerini okuyorsunuz İşte kul enzurü bil felek kul enzurü binnas veya inni auzu min Hemen hemin şeytan böyle sığınma öz yani, diye başlayan taviz dediğimiz bu arkadaşlar sığınma duasını okuyorsunuz siz bunu yapıyorsunuz ve kalp tam olarak bunu kabul etti kalp tam olarak bunu kabul etti yani şuradaki şartlar şuradaki şartlar ne yaptı güzelce oluştu buradaki şartlar çok güzel bir şekilde oluştu tamam mı ee, ve uygulayan kimse de raki raki rukyiçi demektir uygulayan kimse de bunu çok güzel yaptı ee, büyük gayret gösterdi ee, hastalığın giderilmesi için izalet fi izeleti da hastalığın giderilmesi için büyük gayret gösterdi bu hastalık Allah'ın izniyle ne yapacaktır şifa verecektir diyor arkadaşlar Ramazan ayındayız Kur'an ayındayız şeytanların bağlandığı bir aydayız ee, bakın biliyor musunuz bu ayda şu şartların birçoğu bizde var bu ayda şu şartların bir bizde var. Yani gayret gösterebiliriz. Tesir. 14 saat, 15 saat oruç tutmuş arkadaşlar bundan daha büyük bir tesir olur mu? Bundan. Kendimiz, kendi kendimizi tedavi edebilmenin bütün imkanları oluşmuş durumda. Kendi kendimizi tedavi edebilmenin bütün imkanları şu an oluşmuş durumda. O halde bir ödev verelim. Her des bir ödev veriyoruz ya. Ramazan'da dua zikir ve ayetlerle kendimi tedavi edeceğim. Ramazanda dua, zikir ve ayetlerle kendimi Tedavi edeceğim. Daha önümüzde 28-29 gün var. Tedavi. Tedavi derken de maddi hastalıklar olabilir. Baş ağrısı, cilt kurulu, maddi hastalıklar ya da arkadaşlar günahlar olabilir. Evet. Günahlardan kurtulmak için en önemli günlerin içerisindeyiz. Günahlardan kurtulmak için en önemli zaman içindeyiz. Kalbimizin bunu kabul etmesi mümkün. 16 saat, 15 saat Allah'a ibadet ediyoruz. Oruçluyuz. Harama dalmıyoruz. Yani e, belki de bir yıl boyunca takvanın ve ihlasın zirvesindeyiz. Yani murat gezenler bir yıla baktığın zaman takvasının ve ihlasının zirvede olduğu ay Ramazan ayı. İşte sizden birinizin kim olsun? Ahmet e, Hacıoğlu olsun. Şimdi kesin tutar. <gülüyor> Ahmet Hacıoğlu olsun. Bu arkadaşımızın bir yıl boyunca Takva bakımından, ihlas bakımından zirvede olduğu günler bugünler arkadaşlar. E peki bu günlerde kendimizi tedavi etmeyeceğiz de ne zaman edeceğiz? Kendimizi bu günlerde tedavi etmeyeceğiz de ne zaman edeceğiz diyoruz. Peki. Güzel bir dersti. Ben çok keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Allah Subhane ve teala yar ve yardımınız olsun. Yarınki dersimiz dua ile ilgili olacak. Çok güzel bir ders. Yarınki dersimiz dua ile olacak. Çok güzel bir ders. Ve ahir davana enel hamdulillahi